Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ve barik ala ablihi ve resulihi nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiyon bi ihsanin ilahi ve middine amma ba'd. Bugün 1 Ocak 2014 Çarşamba Ehli i Sünnetlerine çık derslerimizin 7. dersi. Önümüzdeki ders inşallah son ders olacak. 8. ders de tamamlayacağız. Şimdi şu, e, bugünkü konumuz Nesk'ı daha iyi anlayabilmek için Nesk'e yakın olan bir şey var. O da taksis. Nesk'e çok yakın bu. Eğer biz Nesk taksisi ayırdığımızda zaten Nesk'i daha iyi anlayabileceğiz. Hem iki birbirine benzeyen iki şeyi de birbirinden ne yapmış olacağız? Ayırmış olacağız. Karışmamış olacak. Hatta bazı e, müteahhir kimselerin birçok meselede Nesk var e, zannettikleri şeyin aslında taksis olmuş olduğunu anlayacağız. Ve vehme düştüğü meseleleri daha iyi ayırt edebileceğiz. E, ilmi hayatımızda inşallah. Konumuz dediğimiz gibi Neshi ile taksis arasındaki fark. Arkadaşlar aslında Neshi ile taksis arasında çok fark var. Hatta bazı alimler 20'ye kadar çıkarmış bu farkı. Neshi ile taksis arasındaki farkı 20'ye kadar çıkarmış. Mesela İmam Şefkani gibi Erşadül Fuhulda. E, yani çok meşhur olanları biz ele alacağız. İlmi e, Bariz olanları ele alacağız. O da 5 fark olarak alacağız ve dersi bitireceğiz inşallah. Çok ince, dakik bir konu bu. Gerçekten çok inceleyip sık dokunması gereken konu ve çok önemli inşallah. Şimdi biz nesih geçen derslerde anlattık detaylı olarak. Taksise de bu arada biraz değinmiştik. Dolayısıyla mücmel olarak da olsa e, taksisi biliyoruz zaten. Burada daha da iyi anlayacağız. Şimdi bakın kardeşler Nesli ile taksis arasında ne fark var? Lafızlar e, ilmi olabilir açarak gideceğim Dikkat ederseniz kolaydır inşallah Nes ve taksis arasında bir benzerlik mevcuttur Öncelikle bunu bileceğiz Şöyle ki her ikisi de Yani hem nasih Hem de taksis değil mi? Hem nasih nesk eden hem de taksis eden naslar Lafzın sözlük anlamı bakımından içerdiği manaların bir kısmını Lafzın, kapsamına dışar, lafzın kapsamı dışına çıkarmaya gerektirir Ne demek bu? Bakın neshinle taksin arasında ne gibi benzerlik var? Nesh lugat anlamına baktığımızda izah etme, kaldırmak değil mi? Ne yapıyor? Mensuhun bir kısmını veya tamamını ne yapıyor? Dışarı çıkarıyor. Taksist de aynı şekilde ne yapıyor? Lafzın genel kapsamının dışında tutuyor bazı cüzleri. Doğru mu? Mesela baktığımızda ölü size haram kılmıştır. Ayeti umumdur. Deniz ölüsü taksis edici bir nastır değil mi? Bu taksis edici bir nast ne yapmıştır? Umum ifadenin genel anlamının bir kısmını, cüzlerinin, fertlerinin bir kısmını kapsam dışında bırakmıştır. O yüzden bunu şöyle ifade ediyoruz, diyoruz ki hem nasih, yani neskeden, hem de taksis, lafızları nesh lafzı, nasih lafzı taksis lafzı, sözlük anlamı bakımından içerdiği manaların bir kısmını lafzın kapsamından dışarı çıkarmaya gerektirir. Ancak bu her ikisinin yani nesh ve taksisin manalarının aynı olduğu anlamına gelmez bu benzerlik. Aksine nesh ve taksis arasında bir takım farklar vardır ki bu farklar şöyledir kardeşler. Birinci fark. Dedik ki beş fark zikredeceğiz. Bakın. Nasih yani nesh mensuhtan yani nesh sonra gelir kardeşler. Hatırlarsanız biz ne yapmıştık? Neshin. Değil mi? Neshin, ee, e, neshin şartlarından söz etmiştik. Bu şartlardan en bariz olanı neydi? Nasih nesheden, mensuhtan sonra gelecek. Ancak taksiste böyle bir şartiyet söz konusu değil. Bakın taksis edici delil, tamam taksis olandan önce de gelebilir, birlikte de gelebilir, sonra da gelebilir. Çok önemli. Taksis edici delil, taksis olunan delilden önce de gelir, sonra da gelir, birlikte de gelebilir. Yani taksiste bu şart yoktur. O zaman arasındaki fark ne? Nasih mensuhtan sonra gelecek mutlaka. Neskedebilmesi için nesh edenin nesk sonra gelmesi gerekir. Ama taksiste he? Taksis edenin önce de gelmesi, sonra da gelmesi, birlikte de gelmesi mevcuttur. Bunu söyleyeyim, bir daha duy inşallah. Birinci farkımız diyoruz ki Nasih mensuhtan sonra gelmesi gerekir mutlaka. Ama taksiste böyle bir şey söz konusu değil. Taksis, taksis olunan delilden önce de gelebilir, birlikte de gelebilir, sonra da gelebilir. Bakın, taksisler ikiye ayrılır. Hiç e, bunu duydunuz mu? Mesela taksis eden deliller ikiye ayrılır. Bir, ayrık taksisler, bitişik taksisler. Yani münfasıl ve muttasıl taksisler diye ikiye ayrılır. Şuradan hemen bakın. Bakın, taksis ikiye ayrılır. Bir, muttasıl, buraya alın, bitişik İki munfasıl. Ayrı. Mesela ayrı ne demek? Bir ayet gelir. Böyle. Sonra başka bir ayet veya bir hadis ayrı olarak. Bu ayetten ayrı olarak gelir. Bunu nesk eder. Mesela ölü eti, Bu bir ayet. Bundan ayrı başka bir nas geliyor hadiste. Deniz ölüsünü ne yapıyor? Ha? Deniz ölüsünü bundan hariç tutuyor. Deniz ölüsü. Şimdi bu ayrı taksitler. Neden? Bu ayrı binas, tek başına, bu da kendi başına ayrı binas. Tamam? Ama bakın mutasir taksistler var me mesela. Ne gibi mesela? Mesela en meşhurları dört tanedir mesela. Sıfat, istisna, gaye. Mesela daha da çok vardır. Hemen burada zaten e, almışız. Ne demişiz? Şart. Sıfat, gaye, şart, istisna, şart. Bunlar hepsi bizzat delilin kendisindedir. Bakın mesela hızlıca örnek verelim. Bak. Diyoruz ki... Ayette Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Bakın diyor ki... Haramları sayıyor. Bize haram olan kişileri sayıyor. İşte analarımız değil mi? Kız kardeşlerimiz başka... Bak, "Varabâ'ibukumul lâtî fihucûrikum min nisâ'ikumul lâtî dâkhaltum ve kendileriyle zifafa girdiğiniz eşlerinizden himayenizde bulunan üvey kızların size haram kılındı. Bakın. Üvey kızlarınız size haram kılındı diyor. Bakın bu tek bir nasittir. Üvey kızlar. Bu bize haram mı? Haram. Hangi üvey kızları kastediyor bu? İstersen Kendisiyle ilişkiye girdiğimiz üvey kızlar olsun. Yani hanımının, yani bizim hanımımız. Başka birisiyle evlenmiş ve ondan çocuğu olmuş. Doğru mu? Bizim Allah diyor ki bu size haram. Ama ben bu hanımımla ilişkiye girsem de haram. Girmesem de bu üvey kız haram olması lazım değil mi? Ama ayette bakın, ayette bir sıfat var ki, tamam. Bakın ne diyor mesela? Diyor ki, kendisiyle zifafa girdiğiniz eş. Demek ki, o kadının, o üvey kızın bana haram olabilmesi için üvey kızımın o hanımla yani o hanımla ilişkiye girmem lazım. Zifafta bulunmam lazım. Doğru mu? Bakın bu sıfattır. Bu nedir? Taksistir. Ama sıfat babında bir taksistir. Bir sıfat veriyor. Dolayısıyla bakın ben bir kadınla evlendim. Onunla cimada bulunmadan önce boşadım. Onun üvey kızı da varsa ben daha sonra onun üvey kızıyla evlenebilirim. Delil ne? Delil bu ayet. Ayet diyor ki Kendisiyle ilişkiye girdiğiniz hanımların kızları. Burada bak, ilişkiye girdiği vasfı üvey kızı taksis etmiş. Üvey kız dediğin zaman bu umumdur, doğru mu? Annesiyle ilişkiye girdiğim de üvey, üvey kızım olabilir. Annesiyle ilişkiye girmediğim üvey kız da buna dahildir, umumdur. Ama Allah bir sıfatla ne yapıyor bunu? Taksis ediyor. Tek bir nas'ın içindedir bu taksis, doğru mu? Buna mutusul, bitişik taksisler denir. Bitişik ne denir? Taksis denir. Mesela, وَالْاصِرْ innal الْاِنْسَانَ لَفِي husur. Asra'ya emin ederim ki insanlar hüsrandadır. İnsanlar. Hangi insanı kapsar? Bütün insanları. Ama illa geliyor ancak iman edenler ve e, salih amel işleyenler hariç. Tek bir nassın içinde geliyor. Tek bir nassın içinde olduğu zaman buna muttasıl bitişik zamirler denir. Şey bitişik taksis denir. Ayrı olduğu zaman ayrı taksis denir. Ama velhasıl biz şunu anladık. Nesık'te sonradan gelmesi şart. Doğru mu? Neskederin. Ama muttasıl taksiste pardon taksiste ayrı da gelebilir burada münfasıl olduğu gibi bitişik de gelebilir muttasıl taksislerde olduğu gibi. Birinci şartı anladık. Tamam kardeşler. Yani çok örneklerin üzerinde durmuyorum kafa karıştırmasın. Bakın mesela şöyle bir örnek verelim. Allah Ze ve Celle buyuruyor ki bir örnek daha inneme harrama aleykumul meyte ve'l ahmal'l khinzir ve ma uhilla li gayril bihi. Ve ma uhilla bihi li Allah size ancak leş, kan Domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Bakın ayette dem ifadesi geçiyor kardeşler. Dikkat edin ayette dem ifadesi geçiyor. Dem ifadesi nedir? Dem ifadesi kan. Hangi kanı kapsar bu? Umumdur. Bütün kanı ne yapar? Kapsar. Yani sadece bu ayeti biz ele aldığımızda ne oluyor? Bütün kanın haram olduğunu anlıyoruz. Doğru mu? Bakın Enam suresi 145. ayete baktığımızda Allah Azze ve Celle diyor ki Demen mesfuhen Demen mesfuhen Akıtılmış kan olmakla ne yapıyor? Bu ayeti taksis ediyor. Doğru mu? Normalde kan dediği zaman Bakara suresinde kan diyor. Umum mu bu? Enam suresinde bunu kayıtlıyor. Neyle kayıtlıyor? Neyle taksis ediyor bunu? Demen mesfuhen Akıtılmış kan olmakla Peki hangisi sonra geldi? Hangisi önce geldi? Enam suresi mi Bakara mı? Enam Suresi'deki ayet daha önce gelmiştir. Çünkü neden? Enam Suresi Mekki'dir. Bakara Medini'dir. Bakın taksis eden burada hangisi? Enam Suresi. Doğru mu? Bununla beraber taksis edilenden önce gelmiştir. Neskide tam tersi sonra gelecek. Doğru mu? Bakın burada Enam Suresi'ndeki ayet Bakara Suresi'ndeki ayeti taksis ediyor. Bununla birlikte Bakara, Enam Suresi Bakara Suresi'nden ne? Daha önce gelmiştir. Diğer bir tabirle Bakara suresi Enam suresinden daha sonra geldiği halde taksis olmuştur Bakara suresi. O zaman o yüzden ispatladık neyi ispatladık? Bitişik geldiğini ispatladık. Taksis, nasla bitişik de gelebilir. Önce de gelebilir, burada da ispatladık. Sonra da gelebilir o zaten maruftur. Tamam? Birinci şartı böylece ne anlamış olduk? İkinci fark, bakın neş arkadaşlar. Hükmü nesk olan delille gelecekte amel edilme imkanını ortadan kaldırır. Burada bir tane ayet var. Hükmü baki. Başka bir ayet geliyor. Onu ne yapıyor? Taksis ediyor. Artık o delille amel etme olayı hükmü tamamıyla ne yapıyor? Ortadan kaldırıyor. Ama taksiste böyle mi? Hayır. Tamamıyla ortadan kaldırmıyor. Anladık? Tamamıyla ne yapmıyor? Ortadan kaldırmıyor. O delili iptal etmiyor. Sadece cüzlerini dışına çıkarıyor. Bu da ikinci farktır. Mesela örnek verelim. Allah Azze ve Celle diyor ki boşanmış kadınlar bakara 228 kendi baş e, başlarına evlenmeden 3 ay hali beklerler. Yani veya e, hayız, müdde, hayız veya temizlik diyelim bu tartışmalıdır. Yani Allah Azze ve Celle diyor ki siz bir kadını boşadığınızda bu kadın evlenebilmesi için, tabi evlenebilmesi için bu kadının 3 kere hayız olması lazım veya 3 temizlik müddeti görmesi lazım. O tartışmalı, önemli değil. Hayıza alalım itibar. Üç kere hayız görmesi lazım bu kadının başka bir erkekle evlenebilmesi için. Doğru mu? Şimdi bakın arkadaşlar. Az Ahzab suresi 49'da diyor ki Ey iman edenler mümin kadınları nikahlayıp da henüz zifafa girmeden onları boşarsanız onları sayacağınız bir iddia süresince bekletme hakkınız yoktur. Şimdi ilk ayete baktığımızda umum olması nedeniyle ilk ayet İstersen bu kadın zifafa girsin girilmiş bir kadın olsun isterse kendisiyle zifafa girilmemiş bir kadın olsun 3 hayız müddeti beklemesi gerektiğini anlıyoruz biz az önce söylediğimiz ilk ayetten doğru mu Ben bir kadınla evlendim ilişkiye girmedim onunla boşadım onu İlk ayete göre 3 hayız müddeti beklemesi lazım Veya ilişkiye girdim o kadınla ondan sonra boşadım yine aynı şekilde 3 hayız hali beklemesi lazım ilk ayete göre Ama Ahzab 49'daki ayet diyor ki siz eğer bu kadınlarla nikahlanmışsanız bu kadınları, nikahınız altına almışsınız. Sonra da cima etmeden onları boşamışsanız artık iddet sayma yoktur. Yani o kadın iki gün sonra gidip birisiyle evlenebilir. Anladık mı? Ne yapıyor onu? Taksis ediyor. Şimdi İkinci ayetteki boşanmış kadınlardan zifafa girilmeden önce boşanmış kadınları hariç tutuyor ikinci ayet. Ve onları sayacağınız bir iddet süresince bekletme hakkınız yoktur diyor. Yani kendisiyle zifafa girilmeden önce kadın boşanırsa iddet beklenmesine gerek yok. Yani iddet beklemeden başka bir erkekle evlenebilir. Diyoruz ki bakın dolayısıyla Ahzab suresindeki ayet zifafa girilmemiş kadınları Bakara suresindeki ayetin umumunun dışında bırakıyor. Ancak, buraya, buraya dikkat edin, burası önemli. Ancak ayet, zifafa girilmiş kadınlar hakkında hücciyetini, yani hükmünü devam ettiriyor. Şimdi ilk ayetin hükmü kalktı mı ortadan? Kalkmadı. Nesk'te ne? Hükmü kaldırıyor. Ama ilk, burada taksis olayı söz konusu. Burada nesk var mı? Ne var? Taksis var. İlk ayet hükmünü devam ettiriyor mu? Ettiriyor. Ama neyde devam ettiriyor? Zifafa girilmiş kadınlar hakkında hükmünü devam ettiriyor. Ama zifafa girilmemiş kadınlar hakkındaki hükmünü devam ettirmiyor. Aslında hükmünü devam ettirmiyor bile dememize gerek yok. Öyle bir hüküm yok aslında Allah katında zaten. Taksis ediyor onu ayet. Tamam Bu önemli. Bu aslında çok incedir burası. Neyse oraya, oraya girmeyelim. Üçüncü fark. Nesk bazen umum genel hükmün kapsamına giren tüm fertleri kaldırır arkadaşlar. Bir ayet var altında bir sürü fertler var. Bir sürü hüküm var. Bazen nesk tamamını kaldırıyor. Bazen de bir kısmını kaldırır nesk nesk'te şu da vardır arkadaşlar bakın nesk'te şu da vardır bazen genel bir hükmün kapsamına giren bir sürü cüzler var nesk gelir ya hepsini kaldırır ya da gelir bir kısmını kaldırır hükmünü tamam ama taksis böyle değildir taksis mutlaka ve mutlaka ne yapar arkadaşlar umumun fertlerinden cüzlerinden sadece bir kısmını kaldırır hiçbir taksis bulamazsınız ki umumun fertlerin hepsini kaldırmış ona zaten nesk denir kaldıramaz bir kısmını kaldırır Aradık mı? Anladık mı e, aradaki farkı? Bakın örnek verelim. Allah Azze ve Celle Nur suresi 4. ayette diyor ki Namuslu kadınlara zina isnat edip sonra da 4 şahit getirmeyenlere 80 değnek vurun. Artık onların şahitliğini asla kabul etmeyin. İşte bunlar fasık kimselerdir. Nur 4. Sonra Nur suresi 6. ayette diyor ki Eşlerine zina edip de kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince onların her birinin şahitliği kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair Allah adına dört defa yemin ederek şahitlik etmesidir. Bakın birinci ayette eşleri olsun olmasın. Zina etmekle itham eden herkes için umumdur. Doğru mu? İstersen sen bu iftir e, zinayı, zina ithamını ister eşine yap ister eşinden gayrısına yap. Başka bir kadına yap. Umumdur doğru mu? Hepsini kapsıyor. Ancak bakın ikinci ayette bu hükmü nesk ve ne yapıyor? Eşleri bunun dışına çıkarıyor. Yani eşine bunu yaptığın zaman hüküm farklı. İkinci ayet bunu ne yapıyor? Gösteriyor. Bazı ayetler bazıları buna neshe demiştir. Bunu örnek verebiliriz ee, icma olmamakla birlikte. Dördüncü fark arkadaşlar. Nesk bakın bu aslında e, hoş da bir fayda var bunun içerisinde. Hatta bir bidat Konularında da kullanacağımız bazı ilmi kaydeler var. Ee, buna dikkat edelim. Bakın mesela dördüncü fark şu. Nes. sadece kitap, sünnet gibi nakli delillerle olur. Nesh. Mesela. Kıyasla nesh olmaz. Kıyas nesh edemez. Mesela bir hüküm var burada umum. Bir hüküm var. Sonra iki başka hükümü birbirine kıyaslıyorsun. Bu hükmün tam zıttına bir olay çıkıyor. Sonra diyorsun ki bu bunu nesk etmiştir kıyasla. Mümkün değil. Kıyas taksis edici değildir. Her ne kadar ihtilaf da zikretseler, raci olan kıyas taksis şey, nesk etmez. İcma da nesk etmez diyorlar. Bu biraz mücmeldir. Ona hiç girmeyelim. İcma nesk etmez veya nesk eder. Şimdi icmayı nasıl anladığımıza bağlı. İcma, Eğer şunu dersek ki icma mutlaka bir delille oluşur. De, hakkında delil olan şeylerde icma söz konusudur dediğimizde e, zaten nesk eden ne olmuş olur? Delil olmuş olur. O yüzden yani bunu açmamız gerekir. Velhasıl nesk eden ya Kur'an olacak ya da sünnet olacak. Birbirleriyle tamam yani e, mutlaka neskte ne söz konusu? Nakli bir delil olması lazım. Bu nakli delil de kitap veya nedir? Sünnettir. Kıyasla nesk olur mu? Olmaz. Taksise gelince akılla nesk olur mu? Olmaz. Ancak diyorlar ki Beşinci fark olarak, dördüncü fark olarak Ben buna e, çok Tavsilatını girmeyeceğim. Yani ben biraz farklı Düşünüyorum ama meşhurdur bu farkı verenler Diyorlar ki Mesela taksiste aklın da taksisi vardır His de taksisi vardır Atabiliyor muyum? Şimdi Akıl Kur'an sünnet midir? Değil. His Kur'an sünnet midir? Değil. Ama taksis eder diyorlar. O yüzden Fark neymiş dördüncü fark? E, dördüncü fark Nesk sadece kitap veya sünnetle olur. Taksis ise şöyle diyelim. E, nakli delillerin yani kitap ve sünnetin yanı sıra kıyas gibi akli delillerle de olabilir. Akıl his gibi akli delillerle de olabilir. Mesela örnek veriyorlar. Hatta bazı alemler çıkmış diyor ki veya ilim ehli diyelim, e, ilimleştik hal edenler. Yeryüzünde hiçbir naskı yok ki, tek bir nas hariç, tek bir delil hariç. Hiçbir nas bize gelmiş olmasın ki mutlaka taksis edilmiştir Çünkü aklı da taksis edici olarak koyuyorlar ya Hatta Allah her şeyi da bile taksis vardır Allah her şey yaratmamıştır diyorlar bunda bile taksis bunda bile taksis vardır diyorlar taksis olmayan mesela Allah Allah mesela diyorsun ya yeryüzünde her şey e, e mesela ne diyoruz biz diyoruz ki mesela e, taksis edici deliller var bizim elimizde bunlardan bir tanesi his veya akıl, bunu alalım. Diyor ki mesela, işte Allah her şeyi, şeyi yaratmıştır. Bazı ilmehli diyor ki, bu ayette bile taksis vardır. Neden? Allah'a şey denir mi? Şey denir. Allah kendisini yaratmıştır, böyle bir şey var mı? Yok diyorlar, o yüzden bu ayette bile bakın taksis var diyorlar. İşte sen aklı taksis edici delil... Sunduğun zaman bu vecih doğru. Diyorlar ki, bizim bildiğimiz tek bir delil var taksis olmayan. O da Allah her şeyi bilendir. Allah her şeyi bilendir ayeti. Bunda taksis yoktur diyorlar. Her şeyi bilendir. Desen ki Allah her şeye gücü yetendir. Zaten bilme gücü yetme aynıdır. Her şeyi bilen zaten güçlüdür. Velhasıl bu türlü şeyler var. Bakın mesela hissin, his de taksis eder diyorlar. Akıl da taksis eder diyorlar. Mesela örnek verelim. Süleyman Aleyhisselam ne diyor? Hudhud'u arıyor ya kuşu. Nerede diyor o kuş diyor. O gelsin diyor ben ona azap edeceğim diyor. Ayette diyor ki derken diyor Hudhud hud çok beklemedi çıka geldi. Ve Süleyman'a şöyle dedi. Senin bilmediğin bir şey öğrendim. Sebe'den sana bir sağlam bir haber getirdim. Ben Sebe halkına hükümdanlık eden ve, utiye, ve utiyet min kulli şeyin ve kendisine her şeyden bolca verilmiş büyük bir tahtı olan kadın gördüm. Bak kendisine her şey verilmiş. Her şey. Kendisine her şey verilmiş. Tamam. Bu her şey lafz-ı umumdur doğru mu? Kendisine her şey verilmiş, her şey. Şimdi biz hissen biliyoruz ki sebe hükümdarına semalar verilmemişti, yıldızlar verilmemişti. Halbuki her şey değil mi semaları da kapsa? En basinden Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü verilmemişti, doğru mu? Aleyhisselam'ın mülkü verilmemişti. Başka? Kendisine uluhiyet verilmemişti. Milyarlarca şey sayabiliriz. Ne olmadığına dair. Milyarlarca şey sayabiliriz. Sebe hükümranı o kadının her şeyden verilmediğini, Tamam. Neyle anladık biz bunu? Ayet halbuki umum her şeyden verilmiş diyor kendisine. Nereden? anladık? Hisle anlıyoruz biz bunu. Değil mi? Hisle anlıyoruz. ...ben o zamanda yaşasaydım diyecektim... ...bak ben verilmemişim... ...belkısa ben verilmemişim... ...bak ben de bunun dışındayım... değil mi? ...gibi... ...diyorlar bakın... ...his hissin de taksisi söz konusu diyorlar... ...hatta bidat hasene vardır diyenler ne diyorlar biliyor musunuz? Problem diyor ki... ...mesela biz ne diyoruz... ...her bidat sapıklıktır... ...diyoruz ki bak aleyhissalatü vesselam umum zikretmiştir... ...her bidatı içine koymuştur arkadaşlar... ...her bidatı... ...o zaman bidat hasene diye bir şey yok... Bidat-ı hasene var diyenler buna şöyle reddiye veriyorlar. Diyorlar ki, bakın her bidat sapıklıktır denmesi her bidatın sapıklık olduğu anlamına gelmez. Taksisin girmediği anlamına gelmez. Aynı bu ayetteki gibi bak. Sebe hükümdarına ne diyor? Her şey verilmiştir ama bununla beraber siz her şey verilmiştir demiyorsunuz. Doğru mu? Ama bunların bu konuda bir e, adaletsizliği söz konusu aslında veya objektif olmamaları söz konusu bu konuda. Neden? Çünkü usulcülerin bidatu hasene hakkında mesela e, usulcülerin çoğu bidatu haseneyi kabul eden kişilerdir. Usul fıkıhta kitap yazanların ve bunların alimleridir. Bunların alimleri bile bunların alimlerinin hemen hemen hepsinin kitaplarında zikrettiği taksis edici delil olarak his vardır. Akıl vardır. Derler ki akıl, his bunlar bir ayeti taksis edebilir. Mesela Allah'ın, Allah her şeyi yaratmıştır ayeti. Değil mi? Allah her şeyi yaratmıştır ayet. Akıl şunu getir gerektiriyor ki Allah kendini yaratmamıştır diyor. Bak akılla biz bu ayeti taksis ettik. Hükümrana her şey verilmiştir. Bak biz akıl, hisle anlıyoruz ki her şey verilmemiştir. Semalar onun değil bilmem şunlar bunlar onun değil. Cennet onun değil, cehennem onun değil. Bu kadar açıktır yani. Hisle biz bunu anlıyoruz diyorlar. Ben onun değilim. Oğlum onun değil. Cebimdeki kalem onun dil mesela. Hisle anlıyoruz diyorlar. Biz de onlara diyoruz ki bakın. Siz bu ayeti getiriyorsunuz bize. Sizin alimleriniz bile ne diyor? Taksis edici bir delil var. O yüzden biz bu her şeyi taksis ettik. Değil mi? Ama kullu bidatin dalale. Her bidat dalalettir. Ne akli, ne hissi, ne kıyasi. Nerede taksis var? Böyle bir taksis. Yok, dolayısıyla sizin söylediğiniz ilmi anlamda çok zayıftır. Evet. Beşinci ve son fark kardeşler, Şimdi bakın. Şeyi Nasıl? Hangisinde? Ha. Şimdi şöyle, ee, taksis delir mi? Sadece Kur'an Kur'an'ı kusun net sünneti, bunlar birbirini taksis eder. İcmanın dahili yok. Neden? Çünkü icma racı olan görüşe göre ancak neyle olur? delilli olabilir. Bu delil ya kitaptır ya da sünnettir. O zaman neye döndü? Kitabın kitabını nesk etmesi, sünnetin kitabını nesk etmesi ne döndü? Dolayısıyla nesk kesinlikle akılla nesk olmaz, kıyasla nesk olmaz. Bunların hepsi zayıf görüştür. Hisle nesk olmaz. Bunların hepsi zayıf görüştür. Ha, kıyasta biraz daha tartışma meşhursa da aklın, hissin kesinlikle hiçbir dahli yoktur neske. Akıl hiçbir ayeti, hiçbir adisi nesk Hiçbir ayet hiçbir hadisi nesk edemez. Yine taksiste biraz mütesahil davranıyoruz. Evet akıl bir ayeti taksis edebilir. Diyelim belki. Ki orada bile ben farklı düşünüyorum ama girmiyorum bunlara. Tamam Evet. Beşinci fark Nes haberlerde emir ve yasak dışındaki naslarda olmaz arkadaşlar. Nesk. Ama taksis haberlerde de nas taksis olur. Mesela bak. Firavunu suda boğduk. Bu bir haberdir değil mi? He? emir veya nasak, yasak gibi bir şey var mı burada? Bir hüküm var mı? Yok. Haberdir. Firavunu suda boğduk daha sonra nesk olabilir mi? Hayır boğmadık. Böyle bir şey olmaz. Mümkün değil. O zaman nes haberlerde olmaz. Allah'ın verdiği haber, haber verdiği şeylerin de nesk olmaz. Aksi takdirde o haber yalan olmuş olur. Yani Allah diyor ki bu bu beyazdır. Ondan sonra nesk etti. Hayır bu siyahtır. Hayır o, ya, o siyah değildi aslında beyazdı. Böyle bir şey olmaz yani. Veya işte Muhammed Taife gitti. Sonra bu nesk oldu. Hayır taife gitmedi. Hayır gitmişse gitmiştir. Eğer gitmemişse gitmemiştir. Gitmemişe gitti demek yalandır. Gittiye gitmemiş demek yanlıştır. Bunun gibi. Haberlerde nesk olmaz. Nesk, ama taksis böyle değildir. Haberlerde taksis olabilir. Bakın mesela örnek verelim. i̇bn Abbas diyor ki şairlere gelince onlar da sapıklara uyarlar. Şu ayeti hakkında diyor ki bu ayet nesk olmuştur. Şu ayette diyor. İman edip salih amel işleyenler, Allah'a çokça edenler ve zulmedik, zulmedildiklerinde kendilerini savunanlar müstesnadır diyor ayette. Bu ayet ebürünü nesk diyor i̇bn Abbas. Halbuki ilk ayet nedir arkadaşlar? Haberdir. Şairler onlar sapıkları uyarlar. Bu haberdir değil mi? Buna nesk diyor i̇bn Abbas. Ama ne anlamında? Taksis. Görüyoruz ki biz anla, e, anlatmıştık Selefin neskten ne kastettiğini değil mi? Bunların hepsine örnek vermiştik. O derse döndüğümüzde. Anlarız. O yüzden kardeşler, biz şunu görüyoruz ki, kesinlikle Allah bir şey haram der, onu nesk eder. Sonra helal kılar ona. Hükümler. Veya bir şey yasaklar sonra, mesela كُنْتُنَهَيْتُكُمْ أَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُهَا <gülüyor> Müslim'deki rivayet. Ben size kabirlere gitmekten yasaklamıştım, haram kılmıştım, فَزُورُهَا. <gülüyor> Şimdi ziyaret edin. Bakın ne yaptı? Hükmü neskettiği, ettiği. Nehy ettiğini helal kıldı. Veya helal kıldığını bazen Allah ne yapıyor? diyor, tamam? O zaman nesih, nesih hükümlere, ahkamlara dahildir. Haberlerle alakası yoktur. Taksis hem ahkamlarla hem de haberlere de dahli vardır. Buradan da anlıyoruz ki arkadaşlar e, nesih taksis arasında bu türlü farklar var. Ama dediğim gibi dersin başında da bu farklar çoğaltılabilir ama... Neske taksi arasındaki farkı anlamamız için ayrı ayrı şeyler olduğunu, olduklarını anlamamız için bu farklar bize yeter. O yüzden diğerlerine gerek yok. Dedim ki bazı alimler bunu 20'ye kadar çıkarmıştır. E, dikkat edilecek olursa anlaşılmayacak bir şey yok. O yüzden şöyle hızlıca toparlıyoruz. Birinci farz, fark Neske'den Neskolan'dan önce gelecek. Ama Taksis'te böyle bir şart yok. Taksis önce de gelebilir. Naks birlikte de gelebilir. Sonra da gelebilir. İkinci fark nesk o hükümle gelecekte hiç amel etmezsin. İptal eder onu. Ama taksis böyle değil. Bir kısmını iptal edersin. Sonra geri kalanıyla amel edersin. Üçüncüsü nesk bazen hükmün tamamını iptal eder. Bazen bir kısmını ama taksis sadece mutlaka bir kısmını kaldırır. Diğeri bakidir. Hükmün geri kalan kısmı bakidir. Dördüncü fark Nesih sadece kitap ve sünnet gibi nakli delillerle olur. Ama bu bir görüş tabii. Ama e, taksis akılla da olur diyorlar, hisse de olur diyorlar bazı alimler. Ama dediğim gibi yani burada bir problem var. Şeyde bir problem yok. Nesih sadece neyle olur? Kitap ve sünnetle. Ama taksis akılla olur mu? İşte örnek verdim. Buna cevap veremiyorsanız kabul etmek zorundasınız. Benim kendi dünyamda bu örneklere cevap var. Ama ee, dediğim gibi bunlara girmeye şu an gerek yok. <gülüyor> Son fark, beşinci fark, haberlerde olmaz asla. Tamam Yani Allah demez bu bir yere gitmişti sonra başka bir ayet dahil gitmedi. Cık, haberlerde olma. Bir haber veriyorsan o haber ya doğrudur ya da yanlıştır. Ama hükümlerde ne? Hükümlerde ve haberlerde taksis burada bırakalım inşallah. Önümüzdeki ders son ders olacak. Nesih'le alakalı. Allahu a'lemi ve sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmaîn.